Cennet hakk ile mülakaattır. mazhar olmaktır. Hazreti Muhammed'in sofrasında bulunmadan sonra onun ifadine ürmetten sonra cenneti ben ne yapayım? Mutlaka sofrayı Muhammed'te bulunmalı. İltifat Resulullah'a mazhar olmalı. Cuma günleri nasıl camiye geliyorsan, daveti ilahi icabeti buraya bulundunsa, Cuma günü cennete inşallah vasılı olursak ki Allah nasip etsin, cennet yerin, müminlerin, Muhammediyerindir. Nasıl Cuma günü Allah'ın davetiyle camiye toplanıyoruz, Cuma günü de Allah'ın daveti vardır cennette müminlere. Ona vitvan derler. Herkese ayıracın davetine gelecek ve davetiyle huzuru izde davet edileceğiz. Cuma günleri. Cuma günü camiye gelen bu nimete erecek. Bu ahmak hala beş kuruş kazanacağım diye. Hatta topladığı parayı yemeye kadir olmayacağı para için Allah'ın kıranlar onları üzülsün ve ağlasınlar. Beş bir cami terk ediyor, Cuma'yı terk ediyor, namazı bu nimeti Cuma'yı terk eder. Bedenin dinleniyor, ruhun saadete eriyor. Kulağın Allah'ın tepsiratıyla zevkleniyor. Gözün cemal görüyor, huzur-u Allah seni huzuruna almış, sana itifad ediyor. Ve hitar ediyor, bu nimeti terk eder. Ve topladığı parayı da yemeden gider ahirete, mirasçıları, parayı yerler, kendisi azabını görür. Bunlar ahmak değil mi? Soruyorum. Cennetu ı aliyat Recep ayının birinci günü itibaren he i küşad edilmiştir. Tövbekarlara, tövbe edenlere ve hakkın manfretine koşanlara. Allah. Cenneti efal var, Cennetli sıfat var, cennetli zat vardır. Herkesin istidadına göre, hakka kurbiyetine göre bu makamlar kendilerine verilir. Öyle makamlar görüldüğünüz gibi cennat buradan baktığımız Akdeslamadaki yıldızı nasıl görüyorsak bazı aşkarın makamı öyle yücedir. Bunlar aşk ehlidir. Allah'ı sevenlerdir. Allah! Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevenlerdir. Ve Resulullah'ın muhabbetine müstehak olanlardır. Bu niye? Kaçılacak mısın yani? Beş kuruşluk dünya metaha için? Hani bırakıyorsun burada, görüyorsun gözünlerden. Hani bizden evvel gelenler, hani dünyaya sahip ve malik olanlar, hani Nemrutlar, hani Firavunlar, hani Hitler, hani Mussolini, hani şu, hani bu, seni de söyleyeyim ben sana sayıyı. Biz de geleceğiz, bir zaman gelecek. İsimlerimiz belki de dünyaya izinler unutulacak. He? Süratla gitmekteyiz huzuru izzete doğru. Bu şarabı ilahi burada içmeyecek misin yani? Şekir denemeyecek misin? Allah'ın aşkıyla bir hoş olmayacak mısın? Haramdan helal haramdan kaçırmayacak mısın? Helala koşmayacak mısın? İnsanlığını bilmeyecek misin? Sana Allah. insan sıfatı verilmiş. Sıfat-ı <gülüyor> beni Beni Adem-i Keram kılınmış sıfat bakımından bizden daha güzel bir mahbud var mı kainatta? Semavaz senin için, art senin için, güneş senin için, yağmur senin için, rüzgar senin için, ilkbahar yaz senin için, gece gündüz senin için, cennet senin için. Senin için hazırlanmış bu rakı başlamış. Sana iki yol gösterilmiş görmüyor musun? Cenab-ı Hakk'ın bazı seyyar melekleri vardır. Bunlar.